Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi. Aslında bu soru devamlı soruyorlar. Devamlı bunun üzerine özellikle yeni dine giren, yeni yeni matotla tanışan, yeni yeni İslamiyetle tanışan devamlı bu soruyla muhatap oluyorlar. Soru da şu, İslam'ın şertleri özetse nedir ve onu tercih eden hükmü? Yani İslam şertlerini terç etmenin hükmü. Ve İslam'ın şertleri nelerdir? Nedir ve yeri nedir? Aslında e, sorunun birinci şıkkı İslam'ın şertleri nelerdir? E, bu bellidir. E, bunu her insan bilmesi lazım. Çünkü İslam'ın şertleriyle insan İslam dinine giriyor. Ama soru öyle geldiği için bir kat sefer, bir de kaç sefer tartışılıyor. Bir de bizim camiada bazıları işte işte sadece la ilahe illallah dehrisini tercih etmenin datayını girilmiyor. İşte buradan insanlar eee girmişler. E, Ehl-i Sünnet e, davası diye dava yapıyoruz ama Ehl-i Sünnet'in 4 imamın itikadını gerçek olarak naklet etmiyorlar. Ondan dolayı biz doğrusunu burada arkadaşlar diyorlar. Nedir? İnşallah biz de Allah bize yardım etse doğrusunu söyleyeceğiz. Tabii delilleriyle, kitaplarıyla Bizde kaynaklarımız bellidir. Yani hiçbir şey, hiçbir zaman biz kendimizden bir şey getirmiyoruz. Zaten bir günde kim dese ben bunu böyle görüyorum, ondan uzak durun. Ama kim dese alimlerimiz öyle diyor, o adama sarılın, o doğru yoldadır. Allah'ın izniyle. Tabii her alim alim de değil. Biz tanıdığımız muhtebar alimlerden bahsediyoruz. İslam'ın şertleri nedir? İslam'ın asaslarıdır. İslam'ın şerti nedir? Olması olmazıdır. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Bukhari Müslüm'de geçtiği gibi diyor ki islamu ala İslam beş şey üzerine kuruldu. Yani yapıldı. Yani binası atıldı. Yani temel atıldı. Beş şey nedir? Birincisi şehaadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Buna şehadet getirmek, ikrar etmektir. İkincisi ve ikamus salah ve itauz zeka ve sıyamu ramadan ve hac. Yani namazı kılmak, zekatı ödemek, vermek, orucu tutmak, hac yapmak. Bu Cibril hadisinde de aynen bu şekilde geçmiştir. Ama orada ne var? Cibril hadisinde bir fazlalığı var. O da nedir? Hac meselesinde demiürcü hac yapmak diyor ve tahcül beyte en istata'te ileh Bu da nedir? İslam'da bir şarttır. Hac her asanın üzerine vaciptir ama ne zaman onu yapabilsen, imkanın, yapma imkanın var ise yani sıhhatin yerindeyse, hasta değilsen, paran var ise o zaman onun üzerine vacip oluyor. Birinci rükküne gelsek kısaca açıklayacağız. Birinci rükküne gelsek birinci esas yani İslam beş tane kolon üzerine duruyor. Bu kolonların hangisini çeksen o bine çöker, İslamiyet çöker. Bu kolonların beşi de olması lazım. Nasıl tencere üç taş üzerine durar, birini çeksen düşer ama İslam beş taş üzerine duruyor. Bu beş nedir? Birincisi şehadet getirmektir. Şehadet nedir? Eşhedü diyorsun, şehadet getiriyorum, ikrar ediyorum, öhüt veriyorum, imzama atıyorum. Neye? Allah birdir, şeriki yoktur. Allah bütün şeyde birdir. Yani Allahu Teala sıfatlarında, isimlerinde tektir. Ee, e, rububiyetinde. Rububiyet nedir? Bu dünyayı yönetmede, yaratmış, yarat yaratandır, rızık verendir, hayat verendir, hayat alandır. Bunda da tektir, ortağı yoktur. Ayrıca kullar ulûhiyetinde kullar sadece ona ibadet edecekler. Bunda da Allahu Teala tektir. La ilahe illallah nefi isbat neyi nefiye diyoruz Allah'tan başka ilah yoktur illallah sadece Allah var bu nedir bu şahadettir. bunu yerine getirsen sen İslamiyet'e girersin ondan sonra Çinci şıkkı nedir Çinci şıkkı şehadetin Muhammeden Resulullah Muhammed de Allahu Teala'nın elçisidir çünkü allah Teala insanları e, ne istiyor tek tek insanlarla görüşmez Azameti gereğine yapar. O insanların içinde en hayırlarını seçer, elçi gönderir onu. Yani o خيرli hayırli, خيرli hayırli, خيرlilerini seçer. Ona peygamber deriz biz Türkçede. Arapça'da nebi resul. Bu nebi resulü seçer der buna. Ey Nebim, ey elçim, cidd ümmetine, yani ümmetler ümmete böyle benim emirlerimi sen götür. Ondan dolayı peygamberin görevi nedir? Allah Teala'dan matemat olduğu gibi emirleri getirsin. Eydi biz Allah Teala'ya dönerken elçin diye bir de gelip elçiye mi söyleyelim Allah Teala'ya bizim dileklerimizi göndersin? Orada hayır. Orada mesele değişiliyor. Çünkü elçiler ölür gider. İnsanlar kalır. O zaman ne yapacaksın? Allah Teala ayette gibi diyor. Dür kullarım beni sorsa ben onlara şah damarlarından yakunum. Allah deseler ben lebbek diyelim onlara. Evet, onun için bunu ikrar etmek şahadeti İslamiyeti kabul etmektir. Bunu ikrar ettin sen resmen İslam dinine girdin. Bu şahadeti ikrar ettin. İkrar nedir? Kalbinle inanarak bu şahadetin de gereğini yerine getirerek iman edeceksin. Gereği nedir? Allah'ın emirlerinden işlemek, yasaklarına önünde durmaktır. Bu şahadet kulun kıyamet gününe kadar neydir? elindeki sermayesidir. Bu şahadeti kim dinledi, cereç insanlar buna ikrar etsiler. Evet. İkinci mesele bu şahadetin sıhhatini kabul etmek için içi şart lazım. Bu şahadetin cissi doğru olmak için ci şart lazım. Birinci şart ihlas. İhlas nedir? İhlasla sadece Allahu Teala'yı Rab kabul edeceksin, onun emrine uyacaksın. İkinci şert sadece Allah için olacak. Olmayacak Ahmetçin, Mahmudçin, Putçin, Betonçin, bunlar için olmayacak. Vatançın olmayacak. Sadece Allahu Teala için amellerimiz olacaktır. İkinci bu amelleri de yaparken Allah'ın istediği gibi olacaktır. Çünkü biz Allah'a ibadet ediyoruz. Başkalarına fiçrimize değil, hocalarımıza da değil. Biz Allahu Teala'ya ibadet ettığımız için... Biz neyle mükellefiz? Allahu Teala'nın emirlerine uymakla. O zaman Allah bize ne demişse namaz kıl kılarız. Nasıl kılarız? Hocamızın dediği gibi değil Allah'ın emrettiği gibi namaz kılacağız. Hocamız Allah'ın emrini bize aktarıyorsa başımızın üzerinde yeri var. İşte bu çişert çişert olmasıyla bu çişert oldu. O zaman biz İslam'ı kabul ettik e, amellerini yerine getirdik Müslüman taifasına gireriz. Sonra bu şehadeti verdikten sonra biz amelleri de yaparız diye söz verdik. İmza attık altına ama bunları nereye hazır? İslam'ın beş şerti var. Beş şertinin altını biz imza attık. Bu şehadet bizi ne yaptı? Musulmanlar toplumuna soktu. Ondan sonra çinci şartına geliyor namaz, ikamet etmek. Biz Müslüman olduk. Bir saat sonra azan okundu. E namaz kılmasam demek ki ben attığım imzanın altında durmadım. O, o, o zaman Namazsız musulman olmaz. İmkanı yoktur. Bir tane namaz kılmıyorsa ona musulman diyemezsin. Nasıl musulmansın namaz kılmıyorsun? E altına imza atmışsın. Atacı attın üzerinde duracaksın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Namaz dinin direğidir. Direk nedir? Direk kolondur. Çadırın direği nedir? Ortada çadırı direk, çadır yapan direktir. O direği çeksen çadır yere serilir halı gibi olur. Çadırlık kalmaz. Binenin direğini çıkartsan ne olur? Olmaz. Namaz çok önemlidir. Namaz o kadar önemlidir. Bak İslam'da çincir şerttir. Namaz dinin am direğidir dedik. Namazdan musulmanla çafir birbirinden ayrılır. Namazdan, namaz İsram Mirac'da Allah Teala ferz etmiş. Namaz, namazı e, en son dinde Resulullah diyor e, namaz e, şey alır. E, kaybolur, Kıyamet gününden önce. Namaz kıyamata kadar kalır. Kıyamet gününde namaz e, ilk önce kulun defter atsan allah Teala diyor namaz defterini aç. Sakar, cehennemin dibinde bir sakar ataşı var. Allah kurusun hepimiz oradan. Orada derler lemne kul minel musallin musallilerden değiliz. Namaz, allah Teala'nın dediği gibi ve akimussalâta innes salâta tenhâ anil fahşâi vel munker velizikrallâhu ekber وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Namaz fahiş, kötülükten uzak tutar, iyiliği emreder. Namaz en son Resulullah'ın vasiyetidir. En son vefat etmeden önce he, ne dedi en son nefesinde? Namaz, namaz, namaz dedi. Namazınız ama kayet olun. Sonra namaz müminlerin sıfatıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminler surasında ilk açarçan dedi قَدْ اَفْلَحَ mu'minun." Elledinhum ala sala, fi salatihim kâshiyun. Dedi namaz muameller, kurtaldılar çünkü namazlarında kâshi olarak durmudlar. Sonra en sonunda sıfatların söyledikten sonra dedi en son sıfatlara da, Walladinhum ala salatihim muhafizun namazlarını muqayyatalar. Mirat sırasında illa müsallim, elledinhum ala salatihim daimun, daimdiler. Sonra آخرında da mirat sırasında de dedi Wall walladinhum -ve ala salatihim muhafizun. Mumin namazına mukayet olur. Namazsız din olmaz. Namazın e, kılması vaciptir, şerttir. İslam'ın şartıdır. namazsız olmaz. Namaz da erkekler için camide kılınması vaciptir. İlle zaruret için vacip değil. Ondan dolayı namaz fazileti çok büyük bir fazilettir. Her insan namazı kılması lazım. Namaz hasta oldun. Ayakta kılamıyorsun, oturarak kırarsın. Oturarak kılamıyorsun, uzanarak kılacaksın. Muhakkak namaz kılacaksın. Namaz hiçbir haliklerde terk edilmez. Üçüncü rükün nedir? zecattır? Zekat da nedir? Zekat malının senede bir sefer nisabı dolduktan sonra ne vereceksin? Kırkta bir zekatını vereceksin. Bir sene malın üzerinde geçti. Bu nedir? Bir malın hakkıdır. O malı çıkardırsın Allah rızası için fakir fukaraya dağıtırsın onu. Namazın da öne, zekatın da önemi çok önemlidir. Fakirlerden, zenginlerden alın Allah Teala fakirlere verir. Bir sene malın oldu, bir sene üzerine geçti o malını hiç ellemedin onda kırkta birini zekatını verirsin. Yani yüz liran var ise iki buçuk lirayı zekat verirsin. Senede bir sefer. Aslında zekat nedir? Neme'tir Arapçada. Zekat çok almaktır. Yani 2,5 lirayı veriyorsun. 1 artı 1 2. 2,5 lira 100 lirenden eksik oldu. Eyvah dersin. Ama Allah bereket çalar. Çokaltır paranın senin haberin yoktur. O 100 liranın 200 lira olur ticaretten Allah'ın nimetiyle. Ondan dolayı zekat önemlidir. Önemli yerleri de nereden böyle olur? İslam'ın 3. şertidir. Namazdan her zaman bütün ayetlerde namazdan gelmiş ve ikimü salati zeka hep böyle gelmiştir. Namaz zekat nedir? Allah Teala Resulullah dediği gibi hadiste cimrilerden çıkartılır. Paranın temizler der. Sonra zekat önemlidir. Fakir fukaranın İslam Müslümanların Musulmanlar Müslümanların ihtiyacını giderir. Zekat uhuveti toplumda artırır. Zekat insanın malını çok artırır. vasiledir. vesiledir. Zekatı yasaklayanlar ne olur? Para zenginlerde kalır. Bir kesim çok zengin olur, bir kesim çok fakir olur. O zaman toplumda haksızlık çıkar, düşmanlık olur. Zekat nedir? İslam'ın olmasa olmazıdır. Dördüncü mesele rükün nedir? Oruçtur. Oruç nedir? Belli zamanda, belli saatte, belli ayda, belli günde, sabah belli zamanda oruç olmaktır, yemekten durmaktır. O da fecirden İmsak zamanından günün bat, bat, bat, batımına kadar oruç olmaktır. Senede bir aydır. O ayda ne aydır? Ramazan ayıdır. Oruç çok önemlidir. Dördüncü şerttir. Oruç bir de Allah Teala'yı da kulun arasında bir gizli bir ibadettir. Bütün ibadetleri insanlar görebilir ama orucu kimse göremez. Onun için diyor oruç Kutçu hadiste ille son mu? فَاِنَّهُ ve ana اَجْزِ بِهِ Bütün ibadetler diyor i̇bn Adem'indir. Sadece oruç benimdir. Ben ona mükafatı veririm. Ben veririm yani Allah'a bıraksan mükafatı hesapsız verir. Allah Teala ganidir. Oruç nefsi terbiye eder. Oruç çok önemlidir. Şehvetlerden insanı uzak tutar. Kalbini imşak eder. Rahmet sahibi eder. Toplumsal, fakir, zengini, zengin fakiri anlar. Aç, tok, acı derdinden anlar. Bu da nedir? Bu da beşinci Rükündür. Altıncı rükün nedir? E beşinci rükün, o dördüncü beşinci rükün nedir? Hac'e gitmek. Hac ibadettir, dinin samboludur. Hac bütün ibadetleri toplar. Hem şahadeti, hem orucu, hem namazı, hem beden, hem itikat ibadetidir. Hac Hazret Adem'den bile var. Beyt-i Ke'be Adem'den önce melekler yaptı Melekler tavaf ederdir. Hazreti Adem geldi onu yaptı. Ondan sonra zürriyeti yaptı. Ondan sonra İb Hazreti İbrahim onu tezeledi. Ondan sonra bir güne kadar devam ediyor. Bütün Hazreti İbrahim'in zamanından bütün Müslümanlar gidip hacde tavaf ediyorlar. Hacin önemi çok önemlidir. Beşinci rükündür. Hacde bütün beden ibadeti, itikat ibadeti hepsi var. Hacde bütün günahlar dökülür. Eğer hac etsen hadiste dediği gibi... Allah'ın dediği gibi hac etsen, kimsenin gönlünü kırmasan, sünneti tam Resulullah gibi hac yapsan, anadan doğmuş gibi dönersin. Hacdan hacin hac karşılığı illaki iyi hacin karşılığı, mabrur hacin karşılığı cennettir. Hac da kadınlar için cihattır. Kadınlara cihad yazılmamış ama cihad hac ve umradır kadınları için. Ondan dolayı hac önemli meseledir. Bu beş rukun Beş asas, beş şart İslamiyet'te. Olmasa olmazdır. Şertin tanımı nedir? Olmasa olmazdır. Yani bir şey olmasa o şey olmaz. Demek ki şart önemli meseledir. İslam'ın şartleri önemlidir. Sen İslam'ı kabul ettin, altında imzan attın. Bu İslamiyet'e girmek için bu beş şerti yerine getirirsin imzasını attın. Ondan dolayı bu beş şerti yerine getirmesen sorunun çinci şıkkına cevap vereceğiz. O da nedir? Bu beş şeyi tercih edenlerin hükmü nedir? Tabi şart dediğin nedir? İmzana atıyorsun altına. Allah Teala ile anlaşma yapıyorsun. Misak ahit veriyorsun. Ne diyorsun? Ya Rabbi diyorsun. Ben senin dinine giriyorum. Beni kabul et. Allah Teala diyor dinime girerken bu beş şeyi yerine getireceksin. İmza atıyorsun. Bu beş şeyi yapacağım diye. O zaman yapmasan ne olur? Yerine göre çafir olursun. Yerine göre büyük tehlike edersin. Onun için bunu açıklayacağız şimdi. Bu beş şeyin terçini nedir, nasıl olacaktır? Ama bir tane İslamiyet'e girdi, o zaman İslamiyet'e girerken bu beş şeyi yerine getirmesi lazım. Ondan sonra yerine getirdi, bu hakiki Musulman olur. Bundan sonra Allah Teala senden ikinci aşamayı ister. O da nedir? İmanın rükünleridir İmanın rükünleri de altıdır. Onları hakkıyla yerine getirmek lazım. Yani sen İslam'a girdin, Ana kapısından ama merkeze varmak için İslam'ın e, imanın rüküllerini yerine getirmek lazım. Olar da bellidir. Allah'a iman, Rasullerine iman, Kitablarına iman, e, Ahiret gününe iman, e, Kader'e iman, e, e, vasaire, Kitaplara iman. Bunları yerine getirdiğinde, bunları yerine getirdiğinde hakiki mümin olursun. Muminin de bir üstü var. Üçüncü aşama. Din, din üç mertebedir. Birinci İslam iman sonra ihsan. O da nedir? Evliyaullah'tır. Yani her şeyi Allah'ın rızası için yaparsın. Hiç riyaya girmez. Allah seni görüyorsan nasıl çalışırsın saat gibi. Her zamanın dört yirmi dört saat gibi çalışırsın Allah rızası için. O zaman sen ihsan derecesindesin. Şimdi biz kalalım birinci mertebede. O da nedir? İslam mertebesi. Bir Müslüman İslam oldu, İslamiyete girdi. Bu şartların yeri nedir, hükmü nedir? Bu şartları terk etmekte, hüküm nedir? Evet arkadaşlar, hüküm burada değişiktir. Birinci hüküm, şahadet hükmü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu bir vaciptir. İslam'a girişin tam birinci basamağıdır, anahtarıdır. Bunu söyledin, Musulman oldun. Bunu söylemedin, Müslüman olamazsın. Eydir bir de dese ben kalbimde bunu söylüyorum. Ama dilimden söylemeyeceğim, ben Müslüman olurum hayır olamazsın. Bunu kalbinle değil, dilinle ikrar etmen lazım. Birinci lükkün şehadet, dilinle ikrar etmek lazım. Eğer kalbimde dersen biz seni Müslüman ilan edemeyiz kafir kalırsın. Ondan dolayı bu şehadeti inkar ettin ne olur? Kafir olursun. Onun için bu şehadeti getirdin sen musulman oldun. Ondan sonra bu, bu bu şehadete iman etmek lazım. içini doldurmak lazım. İçi de neyden dolar? İslam'ın şertleriyle, imanın şertleriyle. İman da nedir ehl-i sünnete göre? Sahabenin fıkhına göre? Resulullah nasıl öğretti bunlara? Dört imam nasıl aktardı bize? İman diyor ki itikattır kalpte. bir meseleye inanacaksın. Dilden ikrar edeceksin. Emelden onu ortaya koyacaksın. İmanı bozan şeylerden de uzak duracaksın. Onun için eğer sen çifre düştün, imanı bozan şeyler, şehadetin tersini getirdin, İslam dininde sen ölüme mahkum olacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki مَنْ بَدَّلَ د۪ينَهُ Kim dinini değiştirdi? Onu öldürün. Onun için bir tane musulmanlığa girdi, Müslüman kalacaktır. İşte şahadet nedir? Kalpten olmaz, dilden ikrar etmektir. Eğer bir tane dilden ikrar etti, o Müslümandır onu kabul ederiz. Ondan sonra deriz buyurun dört tane rüçün var onları tamamla. İyidir dört tane rüçünü terç eden şimdi şahadeti bildik. Önemlidir cirdi. Zaten bunda da ihtilaf yoktur hiçbir kavmin arasında. Meselenler nedir o bir dört rüçündedir. Nedir namaz, zekat, oruç, hac bu kişisinin terç eden olur? Bu çizsinin de terç etmesinde de çişik var. Birinci şık nedir? Bunu inkar ederek terç etsen bütün ümmet icma etmiş çafir olursun. Ama bunu tembellikten terç etsen burada bir kısım müminler ihtilaf etmişler. Ama racih olan bu da çafir olur. Racih olan Ehl-i Sünnet Cumhur'un kavlu bu da çafir olur. Neden? Dataya geleceğiz. Dedik iman nedir? Kavuldır, ameldir. Kavuldür, ameldir. Ama bunda da datay var. datay var. Şimdi o dataya da geleceğiz. Yani hemen bir tane zekat vermiyorsa kafir ilan edemeyiz onu. Datayı var. Ne zaman hakkıyla imtina etse. Çünkü amel nedir? İman nedir? Kavuldür, ameldir. Sözdür, ameldir. Bunu yerine getirmek lazım. Yani bir mümin, bir mümin nasıl der ben namaza ikrar ediyorum, namaz kılmıyorum yoktur. Şimdi bu dört meseleyi ayırmak için bunu da çiye bölmemiz lazım. Namazı ayrı tutacağız, zekat, oruç, hacı ayrı tutacağız. Neden namazı ayrı tutuyoruz? Çünkü namaz hakkında, onu terk etme hakkında özel naslar var. Ayetten, hadisten, Kur'an'dan ve sünnetten özel naslar var. O naslarda diyor ki namaz kılmayan kafir olur. Onu için ehl Sünnet'in, Cumhur'un racih kavlu namaz kılmayan kafir olur. Velev ki dese ben inanıyorum tembellikten kılmıyorum. Çünkü namaz dedik ki Musulman'ın kimliğidir. Olmasa olmazıdır. Hiç aklın varar mı? Bir dene evet ben Musulman'ım namaza da ikrar ediyorum ama ölüyor hiç başı secdeye gelmemiş. Bunun imkanı yoktur. Ama bazen kılıyor bazen kılmıyor. Şey olur onun da ayrı bir hükmü var. Şimdi gelelim hiç namaz kılmayanlara. Velâ üçü ikrar etseler namaz caiz e, haktir deseler ayette geçtiği gibi Kalem surası 40'çı 43. ayette diyor yukşufu an sakin ve yed'ûne iles-sucûdi Allah Teala kıyamet gününde hadiste geçtiği gibi sak bacağını keşfeder kullarına. Yani Allah Teala tecelli eder Allah-u Teala'nı görürüz. Bu kinayet Allah-u Teala geliyor. Kıyamet gününde kendi zatıyla mehşer gününde. Her çeşit şey sücdeye kapılır. Melekler sücde emri verirler. Her çeşit şey kapılır. Ama kim kapılamaz? Bir kısım insanlar kapılamazlar. Gözleri havada durar. Korku ve küçüklük aşağılığı içindedir. Neden? D melekler diyerek و قد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون دنيا afiyetleri yerindeydir. He? akıl mantık allah vermişti onlara secdeye davet edilirken secde etmiyorlardı işte buhari'de de bu hadis şöyle geliyor imam buhari de bunu şöyle rivayet ediyor diyor ki innehu iza tecella taala libadihi yevmel kıyame secdalehu'l müminun mu Allahu Teala tecelli ettiğinde kıyamet gününde, hesap gününde bütün müminler allah Teala'yı gördüklerinde sücdeye kapanırlar. وَيَبْقَ ظَهْرُ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً مِثْلِ الطَّبَقِي لَا يَسْتَطِعَ السُّجُدُ Dünyada diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada riye ile namaz kılanlar çıkar için namaz kılanlar Allah için değil nifak için namaz kılanlar diyor belleri sanki kalas gibi olur Süjde yapmak isteler yapamazlar dümdüz kallar. İşte bu nedir? Bu tehlikeli bir konudur. Demek ki namaz önemlidir. Müslüman burada namaz kılıyoran değil, kılıyorlar ama niye çıkılıyorlar bunu? Kılmayan ne olur? Vay haline. Ondan dolayı diğer hadiste ee, diyor ki: "Beynel Rjuli ve beynel Kufri ve şirki terkis sala bir çeşit ile şirk arasında namaz var. Namazı terk etse yani bunların içine düşer." Diğer bir hadiste bunu İmam Ahmed sahih Tirmizi rivayet ediyor, Nesai. Diğer bir hadiste ha bunu Müslim rivayet ediyor. Diğer bir hadiste Ahmed Tirmizi de diyor: "El ahd allazi beyne na Bizim aramızdaki söz ahd nedir? Namazdır. Femen men teraka faqad Çim onu tercih etse çafir olur. Sonra biz dedik müminin sırasında Resul Allah Teala müminlerin sıfatını ne verdi? Namazı tercih edenler, e, namazı kılarlar, namazlarına mukayet olurlar. Müminin sıfatı budur. Ama münafıkların sıfatı nedir? Allah'ı aldatırlar. Ya, müminin e, Nisa surasında 143. ayette innel الْمُنَافِقُونَ يُخَادِعُونَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ Allah Teala'yı aldatıyorlar ama kendilerini aldatıyorlar, haberleri yoktur. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَعَلَ يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ إِلَّا قَلِيلًا Munafıklar namazada kakırsan tembellikten kakıyorlar istemerek ha? gösteriş olarak insanlara gösteriş yapıyorlar Allah'ı da zikretmiyorlar az zikrederler gösteriş için onların vay haline. ondan dolayı arkadaşlar namazı tercih etmenin hükmü nedir tembellikten de bile tercihse etse Allah kurusun insanı çifre götürür bu ama bazen kılıyor. Onda biraz iman var. Anlatabildim mi? Yani cumadan cumaya kılıyor. Bazen kılıyor, kaç vakit kılmıyor. Ona nasihat ederiz. Bak tehlikelidir deriz. Dikkat edin, korkunçtur. Çünkü 3 4 imam icma etmiş. Namaz kılmayanın toplumda yaşama hakkı yoktur. Ama nerede ihtilaf etmişler? Bunu öldürelim demişler. İhtilaf etmişler. Na, na, yani Namaz kılmayan tembellikten olsa bile bunun toplumda yaşama hakkı yoktur. Bunu öldüreceğiz biz. Ama neredeklef etmişler? Nasıl öldürelim? Çafir olarak öldürelim yoksa Müslüman olarak? İhtilaf etmişler. En en iyi sözü de imamımız İmam-ı Azam Abu Hanife'dir rahimeullah diyor ki öldürmeyin bunu. Ebedi atın mahpushaneye. Ne zaman aklı başına geldi, namaza başladı, topluma kazandırırsınız. İşte namaz o kadar tehlikelidir. Ondan dolayı namaz, namaza dikkat etmemiz lazım. Namaz es deyip geçmeyelim. Namaz, namaz, namaz Resulullah'ın vasiyetidir Aynen böyle dedi. Bir rivayette iki sefer, bir rivayette üç sefer. Onun için Hazreti Ümer'i hancarı yedirinde o mecusi hancarı vurdu Hazreti e, Kendine geldiğinde namaz kılıyordu. Musulmanlar namazını kıldı dediler. Evet dediler kıldılar ya mirmuni. Dedi İslam'ın da nesibi olmaz bir tane namaz olmasa. Demek ki namaz çok önemlidir. Evet bu namaz meselesini anladık. Ee, i̇kinci mesele, ikinci mesele nedir? Ee, zekat meselesi. Bir de zekata inanıyor ama cimrilikten, yani tembellikten e, terk ediyor. Bunun hükmü nedir? Alimler dediler eğer bu hayat boyuca e, hiç zekat vermiyorsa Allah korusun bu da sözün arkasında durmuyor. Bu da yani iman ettirdiği imanı işlemiyor. Ama bazen zekat veriyor, bazen vermiyor. Bunun olur. Büyük fasık olur bu. Büyük günah işler. Kebair-i zulmü işlemiştir. Bazen verir, bazen vermez. 3 e, sene vermez, 5 sene verir, 10 sene vermez, 1 sene verir bu. Büyük fasıktır. Nefsine uymuş. Allah kurusun bu tehliçelidir. Bunun hali çok tehliçelidir. İşte bunu da Tövbe Suresi 34. ayette وَالَّذ۪ينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Altınlar onlar ki altınlarını, gümüşlerini yani kinayettir paralarını topluyorlar. Allah yolunda infak etmiyorlar, zekat vermiyorlar. Olara ne ver? Müjde ver. Ne müjdesi? Azabun elim. Acı bir azab. O kıyamet gününde op, altınlar, جهنم, Allıları, yanları, o altınlar yavma yuhma aleyhe fî nâri cehennem. Fetükvâ bihe cibâhavum ve cunûbuhum. Vezhûrahum. Allıları, yanları, bellerine o altınlar ataş olur yapışır. İşte budur diyenler olara. Her mâ kenistüm l'enfuskun. Bunu topladığınızda fâdûkuma kuntum tüknüzûn. Bunu teknüzûn. topladıklarınızı adadın ondan dolayı zekatı men eden Allah korusun tehlikelidir. Dedik ki bazen veriyor bazen vermiyor böyük günahıştır ama hiç vermiyorsa, Müslüman olanı hiç zekat vermiyorsa Allah korusun bu insanı çifre kadar götürür. Herkese herkese oruç. Oruç tembellikten orucu tutmuyorsa bu büyük günah işliyor, kebire işliyor. Ama ben Müslümanım diyorsun. He? Seneler geçmiş hiçbir gün orucu olmamışsın. Bunda Allah kurusun insanı çifre götürür. Ama bazen oluyor bazen olmuyor. Bu da ne orucu? Ramazan orucu sadece. Ondan bahsediyoruz. Hac da öyledir. Haca tembellikten dolayı gitmiyorsa yani cimrilikten dolayı gitmiyorsa bu büyük günah işlemiş ama tekfir olunmaz. Ama ben inşallah giderim. Her vaciptir diyor ama cetmeye niyet hiç etmiyor. Allah kurusun bu da kafir olur. Ama İnşallah giderim, hele dur bakalım, biraz yaşlanırım filan. Ondan sonra bu nedir? Böyücünah işlemiştir. İşte bu da arkadaşlar, İslam'ın şartleri ve onun terçinin hükmü. Bazı arkadaşlar, sorular da tabii geliyor. Bazı arkadaşlar mutlak olarak diyorlar, sadece şahadet dördünde ümmet tekfir etmemiş. Hayır, mutlak olarak değil, bunun datayı var. Bizden duyduğunuz gibi. Bu da önemli meselelerden bir meseledir. Evet Allah hepimizi sırat-ı üzerine, İslam'ın şertlerini işlemeye, La İlahe İllallah'ın içini doldurmaya nesip eylesin. O müminlerden eylesin, sırat-ı müstakimden bizi ayırmasın. Dört imamın itikadından, yolundan, amelinden bizi ayrı tutmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.